''Nasıl olsa Allah affeder bizi'' ''Şeytan ki hem süsler hem inandırır, işte insanları böyle kandırır'' ''Oruç zor gelmezdi günler kısalsa, namazla kılardık vaktimiz olsa, ibadet kolaydı iş bize kalsa, nasıl olsa Allah affeder bizi, ölmeden ederiz biz tevbemizi'' ''Her evde bir Kur'an vardır ya rafta, mutlaka alınır tozu her hafta. Ayrıca duvarda Arapça yafta, nasıl olsa Allah affeder bizi, her yıl göndeririz Mevlidimizi. Lakin zekat işi biraz karışık, nefsimiz fitreyle daha barışık. Fakir, fakirliğe zaten alışık. Nasıl olsa Allah affeder bizi, Kurbanda verdik ya etlerimizi Medeniyet hoşgörüdür inan ki Bir iki kadehten ne çıkar sanki Etrafta o kadar günahkar var ki Nasıl olsa Allah affeder bizi Daha dün kutladık kandilimizi Gör ki insan eli merihe değmiş Güneş de sırada beklemekteymiş Artık bu devirde tesettür neymiş Nasıl olsa Allah affeder bizi Çünkü yalnız bizde kalbin temizi Ulusal onuru yaymaksa maksat Güzellik yarışı ne büyük fırsat Ah şu bağnazlar da olmasa fesat Nasıl olsa Allah affeder bizi Görüyor bu milli gayretimizi Karamsar düşünmek ne kötü bir huy Zaman sana uymaz sen zamana uy bak vız gelir diyen şarkıları duy, nasıl olsa Allah affeder bizi, az sonra görürüz cennetimizi. Zaman seli hızla haşre akarken, o berzah kapısı bu kadar darken, insanda bu ilim, bu akıl varken, affı azabından fazladır diye, Allah'a bu isyan hayret ki niye?